Kurgu Soner Can. Müzikler Brian King ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Ebu Talibi ikna çabaları. Biri tarafta Kureyş her geçen gün artarak devam eden bu gayretlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için yeniden Ebu Talib'in kapısına dayanmıştı. Bak Ebu Talip, şüphesiz ki sen yaş ve tecrübe itibariyle büyüğümüzsün. Konumun itibariyle hepimizden üstünsün. Sana daha önce de gelmiş ve yeğeninin yaptıklarına bir son vermeni istemiştik. Ama sen buna yanaşmadın. Allah'a yemin olsun ki, ilahlarımıza dil uzatılması, önderlerimizin dalaletle suçlanması ve atalarımız hakkında iyi şeyler söylenmemesi, artık sabrımızı taşırmak üzere. Ne zaman ona engel olacaksın? İstersen onu bize bırak da iki taraftan birisi helak olana kadar aramızdaki meseleyi kendimiz çözelim he? İkide bir yanına gelip bozuk çalanların baskılarından bunalan Ebu Talip, yeğenim Muhammedül Emin'e haber gönderdi. ''Ey kardeşimin oğlu'' dedi. Ve gelen Kureyşlilerin dediklerini anlattı. Sözlerinin sonunda mahcubiyet içinde şunları ilave etti. ''Ne olur hem kendini hem de beni düşün. Bana altından kalkamayacağım yük yükleme.'' Amcası Ebu Talib'in bu mesajıyla endişelenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir aralık amcasının fikir değiştirdiği, müdafaa etmekten yorulup çekindiği ve bundan sonra kendisini yalnız bırakacağı endişesine kapıldı. Kalbi kırılmış ve mahzun olmuştu. İçten içe gözyaşı döküyordu. Yalnızlığı zirvede hissetmenin tezahürüydü bütün bunlar. Belki de Allah Celle Celaluhu kendisinden başka açık kapı bırakmak istemiyordu önünde. Onun için şöyle seslendi amcası Ebu Talib'e. Ey amcacığım! Allah'a yemin olsun ki şayet onlar bu işten vazgeçmem karşılığında güneşi bir elime, ayı da diğerine verseler, Allah beni muzaffer kılıncaya, veya bu yolda yok oluncaya kadar bu işte sabit kalır, asla terk etmem. Çok duygulanmıştı kainatın iftiharı. Ayağa kalkıp giderken gözyaşı döküyor, içten içe ağlıyordu. Ancak o kadar yürekten ve içtenlikle konuşmuştu ki, titreyen ses tonunda bile sonuna kadar devam edeceğinin kararlılığı hakimdi. Bu tavır Ebu Talib'i çok etkilemişti. Babası Abdülmuttalib'in emaneti, kardeşi Abdullah'ın yetimi aç kurtlara teslim edilir miydi hiç? Arkasından ''Gel ey kardeşimin oğlum gel'' diye seslendi. Kucaklayan bir ton vardı sesinin renginde. Mahzun Nebi sesin geldiği cihete yönelmişti yaş döken gözlerini silerek. Gözler dilden önce anlaşmıştı sanki ve bu talip yeğenine şunları söyledi: Git ey kardeşimin oğlu, git, git ve dilediğini yap. Vallahi ben hiçbir zaman seni teslim edecek değilim. Ardından da şiirleriyle onu destekledi. ...ve toprağa gömülünceye kadar yeğeninin arkasında duracağını ilan etti. Ebu Talib'in yeğenini teslim etme niyetinde olmadığını ve koruma kararında ısrar ettiğini görenler... ...bu sefer yöntem değiştirdiler ve huzuruna gelip başka bir teklifte bulundular. Aralarında Umare İbni Velid adında dikkat çeken, yakışıklı ve güçlü bir delikanlı da vardı. Bu genci yanlarına katıp onun yanına geldiler ve şunları söylemeye başladılar. Ey Ebu Talip! İşte bu Umare İbni Velid'dir. Kureyş'in en güçlü ve en güzel gencidir. Hı? Bu genç senin yardımcın olsun. Onu evlat olarak edin. Senin olsun. Yalnız onun yerine sen de bize şu senin ve atalarının dinini değiştiren... ...kavmine muhalefet edip karşı çıkan ve önde gelenlerimiz hakkında iyi düşünmeyen kardeşinin... ...oğlunu ver, biz de onu öldürelim. <gülüyor> Madem kısasta sizden bir adamın bedeli bizden bir adamdır... ...işte bu genç de onun diyeti olsun. Çirkin ve ahlaksız bir teklifti. Bir tarafta asırlardır gelişi gözlenen son nebi, diğer yandaysa sadece fiziki yönüyle dikkat çeken bir genç. Kaldı ki kim kimin yerini doldurabilirdi. Onun için tereddütsüz Ebu Talib, Vallahi siz ne kötü bir teklifte bulunuyorsunuz. ...kendi çocuğunuzu büyük görüp evime alma mı, buna mukabil olarak da... ...kendi oğlumu size teslim edip öldürmenize göz yumma mı bekliyorsunuz ha? Vallahi bu asla olmayacaktır. Cevabını verdi onlara. Yine Ebu Talib'in taviz vermediğini gören... ...Mut'im İbni Addi biraz da tavır değiştirerek şunları söyledi. Vallahi ya Ebu Talib. Kavmin sana bugüne kadar çok insaflı davrandı ve senin hoşuna gitmeyecek şeyleri sana dayatmadı. Ancak görüyorum ki bugün sen, onların hiçbir teklifine evet demiyorsun. Adamlar göz göre göre Allah Resulü'nü öldürmek istiyorlardı. Ve buna evet demeyince de bunun adı insafsızlık oluyordu. Bundan daha büyük küstahlık olamazdı ve kendi anladıkları dilden bir cevap gerekiyordu. Ebu Talip de bu cevabı verdi. Allah'a yemin olsun ki hiçbir zaman insaflı olmadınız. Baksana sen şimdi benim perişan olmamı ve aleyhimde insanların çirkin işler çevirmelerini teklif ediyorsun. Elini ardına koyma, istediğini yap. konuşma zaten yarıya kadar çekilmiş olan kılıçların bundan böyle kınından çıkması anlamına geliyordu. Bugüne kadar münferit ve lokal olan düşmanlık bundan sonra kurumsal olacak ve Mekke'nin her yerinde kendini gösterecekti. Bu düşmanlıktaki hedef sadece Resulullah da değildi. Her bir kabile, o güne kadar kendi içinde İslam'ı tercih eden kim varsa onu düşman biliyor, ve topyekun bir savaş ilan ediyordu. Onları binbir türlü işkenceye maruz bırakıp dinlerinden döndürebilmek için akla hayale gelmedik yöntemlere başvuruyorlardı. Konunun insaf boyutunu da aşıp aklı devre dışı bıraktığını gören Ebu Talip çok geçmeden diğer kardeşlerine meseleyi taşıyacak ve yeğenlerini koruma konusunda onların da desteğini almaya çalışacaktı. Abdulmuttalib ve Haşim oğullarının hemen hepsi onun davetine olumlu cevap verirken sadece Ebu Leheb buna karşı çıkacak ve yeğeninin karşısında yer alanlarla beraber olmayı tercih edecekti. Kabilesinden beklediği desteği bulan Ebu Talib'in keyfine diyecek yoktu. Bu kadar sıkıntılı bir sürecin akabinde yeniden bir araya gelip de fikir birliği etmelerine karşılık şiirin diliyle onları methedecek ve yeğeni Muhammed'e de övgüler yağdırarak üzerine toz kondurmayacaktı. Kureyş o kadar sinsi yaklaşıyordu ki, Başta Allah Resulü olmakla birlikte Hz. Hatice'ye de acı yaşatmak için üzerlerinde toplumsal baskı kurmaya çalışıyordu. Bu sebeple Risalet öncesinde evlendirdikleri üç kızlarını boşamaları hususunda Efendimizin damatlarına baskı yapıyorlar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını boşadıkları takdirde istedikleri kızlarla evlendirecekleri konusunda garanti veriyorlardı. Efendimizin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Ebu Lehebin iki oğlu Utbe ve Uteybe ile evliydiler. Utbe ve Uteybe baskılar karşısında direnecek fıtratta değillerdi ve istedikleri kızlarla evlenme garantisini alır almaz da bırakı verdiler Rukiye ve Ümmü Gülsum'u. Yıkılan yuvalar ayrı bir hicrana sebep oluyordu Allah Resulü ve Kerim Eşi Hazreti Hatice için. Normal şartlarda bir anne ve baba için, sadece bir çocuklarının bozulan yuvası bile acı kaynağı olurken, burada Efendiler Efendisi ve Kerim Zevcesi Hazreti Hatice, bir anda iki kızının yıkılan yuvasıyla karşı karşıya kalıvermişlerdi. Hem de ortada bunu gerektiren hiçbir sebep yokken, tek sebep her ikisinin de Allah Resulü'nün kızı olmasıydı. Yalnız Zeynep validemizin kocası ebul As ...bu baskılara boyun eğmemiş... ...ve Efendimizin kızını terk ederek akıntıya kürek çekmemişti. Zira o, kararını kendisi verecek kadar onurlu... ...aile işlerine başkasının burnunu sokturmayacak kadar da... ...izzetli bir hayat yaşıyordu. Ortada bir mesele varsa, bunun kararını kendisi verir... ...ve sonraki hayatını da kendi iradesiyle yönlendirirdi. Onun için bir ailede huzur varsa... ...bunu dışarıdan hiçbir güç yıkmaya yeltenmemeliydi. Huzurlu bir ailesi vardı ve hanımının farklı düşünmesi de bu huzuru hiç etkilemiyor, ...aksine bu huzurun artması istikametinde katkıda bulunuyordu. Bunun için bütün baskılara karşı kulağını tıkamış, sadece yapması gerekeni yapıyor, kuru gürültüye pabuç bırakmıyordu. Beri tarafta Kur'an toplum içinde gelişen yanlış anlayış ve telakkileri tashih etmeye devam ediyor, insanlar arasında konuşulan konuların doğrusunu ortaya koyarak düşünce kaymalarının önüne geçiyordu. Zira tarihte olduğu gibi o günde küfür cephesini temsil edenler hep kendilerini farklı görüyor ve müminleri alay konusu yapmaya çalışıyordu. Gelen ayetler önceki peygamberlerin hayatından örnekler vererek, yaşadıkları hayatı örnekleriyle gözler önüne seriyor ve böylelikle müminlere sabırlı olun mesajı veriyordu. Gelen bir ayet Nuh aleyhisselamın yaşadığı sıkıntılardan bahsettikten sonra insanlığın ikinci atası olarak anlatılan Hazreti Nuh ve ona inananlara kendi kavminin söylediklerini şu ibret verici cümlelerle aktarıyordu. Bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. ''Bizden ne farkın var ki? Hem sonra senin peşinden gidenler, toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da sanmıyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz.'' Zaman değişip asır başkalaşsa da, küfrün mantığı hep aynıydı. Dün nasıl tepki veriyorsa, bugün de aynı tepkiyi veriyordu. O günün Mekke'sinde, Bugün hangi şartlarda yaşıyor olursak olalım, yarın mutlaka bizler de affamasar olur ve kurtuluruz düşüncesinin sakat ürünü olan bu anlayış, referanslarını dine dayandırmak isteyen farklı anlayışların elinde yön değiştirecek ve onları sayılı günler dışında bize cehennem ateşi dokunmaz sonucuna götürecekti. <Gülüyor> Hatta bunlar meseleyi daha da ileri götürecek ve cennete kendileri dışında kimsenin giremeyeceğini iddia edeceklerdi. Sırf fakir oldukları için ve kendi statülerinde olmadıklarından dolayı kimsesizlere huzurdan kovmak istemeye kadar giden bu saygısız tavır, şimdi boyut değiştirmiş, alın teri dökmeden nimetlere konma planları yapıyordu. Mekke müşrikleri zaman zaman gelip Efendimizin sohbetini dinliyor, okuduğu Kur'an'a kulak veriyor ve iman adına oluşturduğu halkalara katılarak olup bitenleri anlamak istiyordu. Ancak bütün bunlara rağmen onlar iman adına bir mesafe almayı asla düşünmüyor ve zaten bunları da iman adına ulaşılan noktaları tespit edip imansızlıklarında tutunabilmek için yapıyorlardı. Dolayısıyla görüp dinlediklerinin kendilerine bir faydası olmuyor yine yalanlamalarına devam edip alayvari tavırlarında ısrar ediyorlardı. Zira onlar Allah düşüncesinde yolda kaldıkları yetmiyormuş gibi bir de asıl hidayette olanın kendileri olduğunu söylüyor ve şayet bunlar cennete gireceklerse şüphesiz orada bizim için ayrılan yer daha fazla olacak. <gülüyor> Çok geçmeden bu konudaki kavli faslı da Cibril getirecekti.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 Öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz öbür insanlar gibi onları da o bildikleri nesneden, meniden yarattık.